Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, e, kulak verdiğiniz için teşekkürler. E, bugün farklı tasarımlardan bahsedeyim. E, bu tasarımlar yaşam alanlarını iyileştiren tasarımlar. Yaşam alanları derken de e, sağlık, doğa, oyun, ev, iş yeri gibi alanları kastediyorum. Bu alanlar için e, gerçekten ihtiyaç olan ve doğal olan kaynakları istimal etmeyen tasarımlardan örnekler vereceğim. Smartians adı verilen tasarımlar var. Tasarımcıları Hollanda'dan Frolic Studio. Hedefleri de sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. E, Smartians'lar eski eşyalarınıza yeni bir e, hayat kazandırıyor, bir hayat daha veriyor. E, bunlar bulut bağlantılı minnacık e, motorlar, böyle aparat gibi gözüküyorlar. Legoya benzeyen bir halleri var. Bunlar ne yapabilir ki derken e, sizi şaşırtan ve gülümseten şeyler yapıyorlar. E, eski veya yeni eşyalarınızı daha da e, akıllı hale getiriyorlar. Smart Smartianslar tasarlanırken şu dikkate alınmış. Her gün milyonlarca yeni ürün tasarlanıyor ve piyasaya sürülüyor. Eskiler bozulmadan, miadı dolmadan bir köşeye atılıyorlar. Eskilerin üstüne kuma gibi yenileri geliyor. İyi ee, insan bu kadar eşyayla ne yapacağını da bilmiyor. Bunları korumak ve temizlemek de çok kolay değil. Ee, depolar, evdeki her yer eşyayla dolu. Ee, mutlaka istisnalar var tabii. Gayet minimal yaşayan insanlar ve evler de var. Ee, yeni cihazların ama çevre sorunlarına katkısı büyük Özellikle e, akıllı ev endüstrisi patlama yaşıyordu e, bu pandemiden önce. E, i̇mkanı olan herkes hayatlarını daha akıllı, e, işlevsel şeylerle kolaylaştırmak istiyor tabii. E, sektör 2017 yılında 25 milyar euro değerindeydi. 2022 yılına kadar e, 52,5 milyar euroya çıkması bekleniyor bu sektörün. Smart Teams'lar e, akıllı olmayan ev aletlerine takılan bulut bağlantılı motorlar, minnacık aparatlar ve içlerinde bulut bağlantısı var. E, bir uygulamayla birlikte bu küçük eklentiler aparatlar sayesinde ev aletleri uzaktan kontrol edilebiliyor. E, basmak, itmek, çekmek, çevirmek e, ve daha fazlasını yapabiliyor bu aletler. E, yani akıllı... Yeni cihazlar almak yerine evdeki akıllı olmayan cihazları akıllı hale getirebiliyorsunuz. Smart hands'ların iyi tarafı esneklik sağlamaları, her pozisyon için ayarlanabilir olmaları. E, tasarımın boyu ve motorun döneceği yönde esnek, ayarlanabiliyor. Yani kullanıcının elleriyle yapabileceği hemen her şeyi yapabiliyorlar. Haba hap buluta bağlı ve evdeki tüm akılları kontrol ediyor. Aydınlatmayı kablosuz olarak kontrol edebiliyorsunuz. Perdeleri istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Akvaryumunuz var değilim ki uzaktasınız, seyahattesiniz veya tembellik yapmak istiyorsunuz. Balıkları besleyebilirsiniz. Çiçekleri sulamayı, pikabı çalıştırmayı, eski kettle'nızı çalıştırmayı, kedinin eve giriş çıkışını bile kontrol edebiliyorsunuz. Hele bir tanesi var ona güldüm. Bebek ağladığında yatağın üstünde müzikle birlikte dönen sallanan oyuncaklar var ya onu bile uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Bebeğin algısını düşündüm. Ağlayınca oyuncakların hareket edebileceği hissine kapılabilir. Pikabı çalıştırmak istiyorsunuz diyelim e, ve sesini ayarlamak e, taktığınız küçük motor sayesinde e, sesini de yükseltip e, alçaltabiliyorsunuz. E, Smartinsarım prototiplerini sürecini, e, içini dışını internet sitesinde açık net bir şekilde görebilirsiniz. E, ölçeklendirmek için yatırımcıya ihtiyaçları var sadece. E, Smartinsan tasarımcısı Frolik Stüdyo tasarım ve Mühendislik e, laboratuvarı. E, şimdiye kadar pek çok fikir hayata geçirmişler. Smart insanları da hayata geçirebilirler. Müşteri portföyleri çok geniş ve büyük. Illaki bir e, yatırımcı bulurlar diye düşünüyorum. Bir başka tasarımdan bahsedeyim, Cold Jumper ile görme engelli ve görme kısıt olan çocuklar da fiziksel kodlama yapabiliyorlar. Tasarımcıları Nicholas Villar ve Sicily Morrison, Microsoft'un Torino araştırma ekibi de projeye dahil olmuş. Bu projeyle kaliteli eğitim ve eşitsizliğin azaltılması hedefleniyor. Dünyanın dört bir yanındaki okullar kodlama ve sayısal bilişimsel düşünmeyi 21. yüzyılın önemli bir becerisi olarak kabul ediyorlar. Hemen her yerde kodlama eğitimlerinin verildiğini görebiliyoruz. 7 yaşından küçük çocuklar için çok çeşitli programlar, araçlar ve oyuncaklar geliştirilmiş. Ancak bunlar sadece gören çocuklar için görme engelli. Hiç görmeyen veya az gören çocuklar ancak 12 yaş civarında yardımcı teknolojiyle kodlamaya erişebiliyorlar. O da gelişmiş ülkelerde. 12 yaşında kodlama için geç olduğu düşünülüyor. Eski adıyla... Torino, yeni adıyla Code Jumper, görme engelli ve az gören çocukların erken yaşta kodlamaya başlamalarını sağlayarak görme engeli olmayan yaş çocuklarla onları eşitlemeyi hedefliyor. Görme engeli olan herkesin kodlamaya erişebilir hale gelmesi fiziksel bir programlama diliyle mümkün. Tasarımcılar şöyle söylüyor. Onlara sınıflarındaki tüm çocukların birlikte kullanabilecekleri bir araç vermek istiyoruz. Böylece onlar da gören akranlarıyla birlikte kod yazabilsinler. Kod jumper seti var. Her kod jumper setinde 15 bölme bulunuyor. 8 tane bir tane çalma bölmesi var. Üç dinleme, iki loop, döngü, seçim ve birleştirme. Bir tane ana hub var bu baz niyetine. Küçücük mouse, katran gibi şeyler düşünün. Bunlar kablolar ve ana hub sayesinde birbirlerine bağlılar. Kod oluşturmak için çocuklar fiziksel talimat bölmelerini bağlayıp ve parametre kadranlarını program çalıştığında müzik, sesli hikayeler veya şiir oluşturacak şekilde ayarlıyorlar. Uzun programlardan ziyade yapılara ve bunların yürütülmesine odaklanan bir set... Her bölme e, taktiksel ve görsel olarak farklı olacak şekilde tasarlanmış. E, kadran sayısı ile birlikte farklı dokular var. E, kadranların e, her biri ayrı bir dokuya sahip. Hani bahsetmiştim ya böyle e, küçük mouse gibi bu kadranlar. E, her biri ayrı bir dokuda görsel bilgi kullananları desteklemek için de renklendirilmişler. Bu tasarım görme yetilerinden bağımsız olarak tüm çocukların birlikte oynamalarını sağlamak için dokunsal ve görsel bilgileri barındırıyor. Çocuklar kodlamadaki temel programlama kavramlarını öğrenmekle kalmayıp problem çözüyorlar. Problemi birden fazla yöntemle çözme ve sayısal düşünmeye de teşvik ediliyorlar. Hemen hemen herkesin Code Jumper ile kodlama öğretmesini sağlamak için bir şeması ve bir öğretme kılavuzu da var. Proje lideri Cecily Morrison bu görme engelli çocukları kodlama için... Için ana sınıflarından çıkarmak istemedik diyor. Aksine onlara sınıflarındaki tüm çocuklarla birlikte kullanabilecekleri bir araç vermek istedik. Böylece onlar da görebilen akranlarıyla birlikte kod yazabiliyorlar. Çocukların hemen hepsi kodlamayla büyüdüğüne göre bizim de anlamamız, bilmemiz gerekiyor artık. Code jumper setini görmek ve ben de öğrenmek istedim açıkçası. Müzik arası vermeden başka bir tasarımdan bahsedeyim. Bu tasarımda duyma kaybı olanlar için adı Speaksie. Bazı insanlar doğuştan bazıları sonradan duyma engelliler. Sonradan duyma kaybı olan birisi en çok da etrafta anlatılan esprileri ve şakaları duymayı özledim diyordu. E, duyamadıkları için de sohbete veya isteseler bile e, toplantılara katılmaları e, iş yerinde çok mümkün olmuyor. E, toplantılar ve seminerler için de kullanılabiliyor. E, böyle duyma engeli olanlar da katılımcı hale gelebiliyorlar. E, bu geliştirilen mikrofon. Bir mikrofon geliştirilmiş. Bu geliştirilen mikrofon 9 kişiye kadar ortamda söylenenleri anlayıp yazıya dökebiliyor. Söylenenlerin %85-90'ını doğru anlayıp metne döküyor. Hollanda'da Jari Bah tarafından geliştirilmiş. Jari'nin ebeveynleri de duyma engelli olduğu için direkt ihtiyacı görüp bunu tasarlamış. Onların zorluğunu zorluklarını hem görüp hem de çok iyi anladığı için tasarım ortaya çıkmış. E, prototipleri de kullanıcılarla test edilip e, ilk tepkileri kaydetmişler, geri bildirimleri almışlar. Görülmeye değer bir tasarım gerçekten. E, müzik arası vereceğiz. E, Paris Combo'dan Living Room adlı parçayı dinleyelim. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux, singes ont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours, rigoler, allez oui, tapons-nous. Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'encouissent dans la violence et la haine. ni de on y pense, nous sommes tous devenus des éléphants, des nuages, des girafes, des orang-outans, dans nos réserves sous surveillance écran alpha, s'égarés en troupeau ou bien tout seul isolé dans les réserves d'un côté. On est sûr de tomber sur un nac, un acéphate de première qui vous démembrera si son appel ne vous perd pas c'est İzlediğiniz Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyilır. Müzik arası vermiştik. Paris Combo'dan Living Room adlı parçayı dinledik. Ee, yaşam alanlarını iyileştiren tasarımlardan bahsediyordum. Ee, i̇lk bölümde evdeki eşyaları e, akıllı hale getiren Smartians aletlerinden, aparatlardan bahsettim. Böylece eşyalarınız, kettle, aydınlatma, perde, onları atmayıp yenilerini almayıp akıllı hale getirip yaşam sürelerini uzatabiliyorsunuz. Bir diğer tasarım görme engelli çocukların diğer çocuklarla birlikte kullanabileceği kodlama yapmak için tasarlanmış Code Jumper'dı. Son bahsettiğim tasarımda SpeakSee bir mikrofon sistemi ortamda söylenenleri, 9 kişiye kadar konuşanların söylediklerini anlayıp yazıya dökebilen bir mikrofon sistemi. Böylece duyma kaybı yaşayanlar da sohbete veya toplantılara katılabiliyorlar. Şimdi Moda Devrim haftasından bahsedeyim. Geçen hafta 20-26 Nisan arası moda devrimi haftasıydı. Fashion Revolution Week. Bu hareket Bangladeş'te 1134 kişiyi öldüren trajik 2003 Rana Plaza hazır giyim fabrikası çöküşünün ardından oluştu. Bunun üzerine Fashion Revolution tarafından oluştu moda devrimi diye çevirebiliriz. Who made my clothes? Kıyafetlerimi kim yaptı? hareketi başladı. Ee, bu bunun sektörde çalışan her kişinin insana yakışır şartlarda çalışıncaya kadar devam etmesi planlanıyor. Ee, hedef sürdürülebilir ve yavaş moda. Bu hareket giysilerin nerede ve kim tarafından yapıldığını, hazır giymişçilerinin nasıl insani koşullarda çalışabileceğini, çevreyi en çok kirleten bu sektörün e, sürdürülebilir ve yavaş hale gelmesi için neler yapabileceğimizi daha fazla konuşmak için bir fırsat. Fashion Revolution'un Moda Devrimi'nin e, kurucu ekibi beşinci kez Moda Şeffaflık Endeksini yayınladılar. E, bu rapor dünyanın en büyük 250 moda şirketini değerlendiriyor. Tedarik zincirleri, iş uygulamaları ve bu uygulamaların çalışanlar ve topluluklar üzerindeki e, etkileri hakkında yaptıkları e, açıklamaların şeffaflığına göre bir sıralama yapıyor. 250 marka ve perakendeci nasıl seçilmiş? E, yıllık cirosu 400 milyon e, dolar üzerinde olanlar alınmışlar. E, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Afrika'da lüks, e, spor giyim, aksesuar, ayakkabı ve denim gibi çeşitli pazar segmentlerini temsil ediyor. Araştırma ekibi var. Araştırma ekibi bu firmaların yayınladıkları raporları inceliyorlar. Ayrıca firmalara anket formu da gönderiliyor. Bu anket formu sayesinde gözlerinden kaçan e, bilgiler var mı yok mu bakılıyor. Firmaların %53'ü anketleri doldurmuşlar. Bu da onlara bir puan kazandırıyor. Markalar beş temel alanda değerlendiriliyorlar. Birincisi politika ve taahhütler. Bu da sosyal ve çevresel politikaların ne olduğu, konuların nasıl önceliklendirildiği ve raporlandığıyla alakalı. İkincisi yönetişim yönetim kurulunda kimler var diye bakılıyor. Ayrıca işte bizler şirkete ne kadar kolay erişebiliyoruz bu da değerlendiriliyor. Üçüncüsü izlenebilirlik. Üretim bazında tedarikçilerini yayınlayıp yayınlamadıkları ve çalışanlar hakkında bilgi verip vermedikleri üzerine. Tabii şunu da bir belirtmekte fayda var. Sahaya çıktığınızda büyük tedarikçinin de sosyal uyum kurallarına uymak adına farklı fason üreticilerle çalıştığını görüyorsunuz. Her tedarikçi de üretimi bir yanındaki fason üreticiye ihale edebiliyor. Son üreticiye ulaşıp ulaşılmadığı da önemli burada. Dördüncü kriter, fark et, göster ve düzelt. Bir markanın durum tespit prosedürünün nasıl çalıştığına bakıyor. İşte sorunu fark ediyor mu, bunu nasıl çözüyor, nasıl bir prosedür uyguluyor. Beşincisi, gündemdeki konular. Markaların zorla çalıştırma, cinsiyet eşitliği, ücretler, atık, döngüsellik gibi konuların ...içeriyor. 2020 yılında... ...en şeffaf 10 şirket... ...şöyle sıralanıyor. H&M, C&A... Adidas, Reebok. Onlar birlikte iki şirket aynı çatı altında. Esprit, Marks Spencer, Patagonia, The North Face, bu şemsiye altında da Timberland, Vans, Wrangler var. Puma, Asos, Converse, Jordan, Nike. Bu firmalar ilk onda olmakla birlikte puanları düşük. Ortalama puan tüm markalarda %23. Sadece H&M'de Heminki %73 gibi diğerlerinden daha yüksek. E, kötü performans gösterenleri burada söylemeyeyim. Çünkü aralarında e, sürdürülebilir tedarikçilerle e, çalışanlar olduğunu biliyorum. Neden düşük puan aldıklarını çok da anlamadım. Muhtemelen bilgi paylaşmadıkları veya rapor yayınlamadıkları için olabilir. E, Raporu şöyle bir baktım. 5 değerlendirme kriterinden biri olan politikalar ve taahhütlerde ortalama puan %52. E, i̇kinci kriter yönetişimdi. E, yönetim kurulunda kim var, firmaya ko kolay erişebiliyor muyuz? Bu da %29. İzlenebilirlik %16. E, Know-how yani bilgi beceri paylaşımı %17. İlk halkadaki tedarikçilerini açıklayanlar 2020'de %40'a çıkmış. Bu oran 2017'de %32'ydi. Demin bahsettiğim gibi son üretici değil, ana tedarikçi için bu rakam. Üretim tesislerini açıklayanlar 2017'de %14'ken bu rakam 2020'de %24'e çıkmış. Ham madde tedarikçilerini açıklayanlar sadece %7 e, firmaların e, sadece %27'si atık politikalarını ve atıkları azaltmak için planlarını e, açıklamışlar. %78'i enerji kullanım ve karbon emisyonları hakkında rapor yayınlamış. Üst sıralarda yer alan firmalar için çeşitli kurumlardan itirazlar gelmiş. Fashion Revolution'un politikalar direktörü ve raporun yazarı Sarah Diti ise Guardian'a bunun markaların ne kadar etik veya sürdürülebilir olduğunun bir incelemesi bir raporu değil. Şeffaflıkları ölçen bir endeks oldu. Söylemiş. E, raporun kendisi de şeffaf olmanın e, şirketlerin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde davrandıkları anlamına gelmediğinin altını çiziyor. E, bir markanın çalışma koşulları kötü olup çevreye zarar verebilir, e, şeffaf olabilir ama. E, buna rağmen de politikaları, uygulamaları ve etkileri hakkında önemli miktarda bilgi yayınlayabiliyorlar. Öte yandan markalar iyileştirme yapmak için sahne arkasında çalışmalar da yapıyor olabilirler. E, bu bilgileri herkese açık olarak paylaşmazlarsa kimse bunları anlamayacak, bilmeyecek. E, şeffaflık da bulaşıcı ve iyileştirici bir şey. Diğer firmalarda iyi uygulamaları görüp örnek alıp onlar da kopyalayabiliyorlar. E, şeffaflık kıyafetlerimizin e, yapıldığı koşullara bir aralık, bir pencere açıyor diyelim. E, şirketler tarafından açıklanan bilgilerin erişebilir e, ve yeterince ayrıntılı olması önemli. Kamuoyunu aydınlatmaları ve bunları olumlu değişimi sağlamak için e, nasıl kullanacağımız önemli. E, Fashion Revolution şöyle söylüyor. Bu anlamda şeffaflığı küresel moda endüstrisinde e, sistematik ve yapısal değişime doğru atılan ilk önemli adım olarak e, görüyoruz diyorlar. Bir programın daha sonuna geldik. Sesim için çok özür dilerim. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Açık Radyo prodüksiyon ekibine de edit için teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler dilerim. Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın. Biyofilia. Doğayla